Enlem ve Boylam Mustafa Birgin Enlem ve Boylam 206 Ekim 2025 Başladı Hoşgeldiniz Yani çok kıymetli bir kavramdır Hani bunun bir nedeni var Evet diğer taraftara baktığın zaman Evet evrenin bir nedeni var mı Olması gerekiyor Fakat Tanrı'nın varlığının da bana sıfatlaması gerekiyor mu bir şey hani bir şeyin nedeni var ama Tanrı var mı yok mu yoksa işte e, atıyorum Güneş'ten 20 kat büyük bir yıldız patladı ve kendi içine çöktüğü için pulsarlar oluştu hocam hani böyle bir neden mi Hı. yoksa Tanrı var ve bu dinamikleri koydu Güneş'in şu kadar büyük bir çapında bir yıldız patladığı zaman yani kendi içine çöktüğü yok olduğu zaman kırmızı cüceye dönüşmek yerine Kultar'a dönüşüyor. Evrendeki en parlak varlığa dönüşüyor. İşte burada bulunmaya çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani Nereden nereye geldim? Çok alakasız konulardan. Bir yerden beri zıpladım belki ama benim için hepsi bağlantılı. Eyvallah sen yine ara basamaklardasın. Yani hala güneş mi oldu falan diyorsun. İyi de güneşin bir açıklamaya ihtiyacı var. Hani ne ki bir başlangıcı yok o zaman nedene ihtiyacı yok diyebiliriz güneşin bir başlangıcı yok diyorsan yok güneşin bir başlangıcı var tabii ki ha, işte o yüzden daha ötesine gitmek gerekir yani hatta önümüzdeki bir milyar yıl içinde yok olacak yani hani Hı. benim bildiğim kadarıyla sen yine daha doğrusu da bilirsin de yok ben her şeyi bilmiyorum hocam ama yani teknik olarak ya, falan yani fizikçi olarak benden daha doğrusu da bilirsin o anlamı söylüyorum dolayısıyla hocam yani güneşin kendisi de biliyorsun hani işte helyum mu o oluşturuyor saçıyor falan filan neyse yani dolayısıyla demek istediğim güneşin kendisi de atomlardan oluşuyor. O da bir materyaldir. En uca gidersen Big Bang'e gelirsin. Yani yani bizim, bizim maddi evrenimizin başlangıcı en azından günümüzde bilimin e, ulaştığı nokta olarak Big Bang var. Hani e, büyük patlama dedikleri. Evet evet. Onun ötesine geçemiyorsun. Şimdi ateistlerle falan bazen konuşuyoruz bazen şey diyorlar iyi de diyorlar yani eğer siz onun nedeni yaratıcıdır diyorsanız hani Allah'tır Tanrı'dır diyorsanız. Peki Allah'ın nedeni ne? ...yaratıcının nedenini diyorlar. Yani bu hem soru şey değil yani mantıklı değil neden... Ama bak ben şimdi ya, yaratıcının nedeni ne diye bir soru sorduğumu duydun benim. Konuşmadan. Yok yok senin için demiyorum. E sadece... Onu sormam çünkü yaratıcının varlığını kabul ettiğim zaman zaten o soruyu sorarım. Hani henüz oraya gelemedim. Oraya gelirsem zaten o soru sorgulanacak bir soru değil cevabı belli. Ezelden beri var. Yaratıcı zaten hani de o yarattığı için ona fizik kuralarını işleyemezsin. Çünkü yani. fizik kurallarını da koyan odur. Yani. Öyle bir durum var. Yani. Do dolayısıyla hani mesele o. Hani e sen evrenin bir başlangıcı olduğunu kabul ediyor musun, etmiyor musun? Etmiyorsan gerekçen ne ediyorsan. Yani ki bir bilimde onu söylüyor zaten. Dolayısıyla o ilk nedeni nasıl açıklıyorsun? Hani büyük patlamanın sebebi ne mesela? diye? Bak onu bilmiyorum. Ama bir nedenin olduğunu kabul ediyor musun? Ya bir şekilde patlamış oluyorsa mutlaka bir sebep yani bir neden vardır orada patlıyorsa. Ama hani bunu yaratıcıya mı bağlarsın, fiziki koşullara mı bağlarsın o başka bir olay. Ama patlamasının ya bir şey oluşuyorsa bir nedeni mutlaka vardır. Ona katılıyorum sana. Dolayısıyla istediği kadar hani fizik dünyası ne bileyim başka araba samaklar çıkarsın. Mesela ateistlerin sarıldığı bir şey var çoklu evrenler modeli var ya nasıl komik yani. değil mi değil mi yani bir basamak öteye taşıyorsun bir evreni açıklayamıyorsun çoklu evren mu? belki vardır hani bilmiyorum ama onu ispatlayabilen biri yok şu anda yani sadece şey farazi yani çoklu evren var Ha, e var e nasıl ispatlayacaksın öyle bir dünya yok Sen nereden bahsediyorsun çoklu evrende yok paralel evrende yok hiçlikte onlar Sadece şey ne diyorlar? Ne hipotez mi diyorlar? Hmm. Sen yine doğrusunu söyle ne? Hipotez. Yani kaldı ki böyle bir şey gerçek bile olsa elimizde hiçbir veri yok buna dair. Böyle bir şey mümkün bile olsa hocam, bu Allah'ın ya ya da yaratıcının Tanrı'nın varlığını engel değil ki. Olsa olsa daha büyük bir açıklama ister. Öyle öyle diyordu bir Tanrı zaten bir evreni yaratabiliyorsa varsa bir evreni yaratıyorsa birden fazlasını da yaratabilecek güce sahip olabilir. Yani. Bu tartışılacak bir şey değil yani hani anlamsız bir şey bir şey atayıslar. eğer böyle bir şeyi savunuyorsan Ya şey diyorlar hocam bir evren üretici diye bir makine var diyorlar tamam mı? Ne diye? Evren üretici Böyle bir makine gibi, bu abire evren üretiyor böyle. İşte evren rastgele evrenler üretiyor. İşte bazılarında bizim gibi böyle canlı ve şey bilinçli varlıklar oluşuyor. Ya o iyi de evren üretici dediğin şey o zaman. Yine yaratıcı oluyor. <gülüyor> Yine aynı yere varıyor. Yani, <gülüyor> Çok güzel. Tabi bir yaklaşım olmuş <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> yani saçma değil mi? Ee, şey öyle bir... Yok ben bunu savunmuyorum ya. Yok yok. Yanlış anlaşılmayayım. <gülüyor> yok yok anladım. Yani güzel cevap verdin de şey vardı bir... E, e, adamın adını unuttum ya. William Lane Craig, Hristiyan felsefeci. Aslında İmam Gazali'nin Hudus delilini kelamın hudus delilini modern bilimin verileri ışığında yeniden kelam cosmological argument, kelamın kozmolojik delili diye sundu. Neyse işte bir ateistle tartışıyor William Lane Craig. O bir tartışmada bir ateistle falan tartışıyor. Ya diyor olamaz mı diyor böyle böyle diyor bir makine olsa diyor. İşte bu makine böyle böyle evrenler ürezi. Ne diyor, diyor? Tanrı dememek için makine diyorsun <gülüyor> Aynı yere varmışız adamla <gülüyor> Nasıl nasıl? Aynı yere varmışız adamlar. işte o yüzden o yüzden iyi yakaladın dedim ben de. şey bir açık oturum falandı. Sonra ya iyi de sen senin yaptığın ne diyor? Ya yani, 40 tonluk kaldırma makinesi koyuyor I, I was simply saying that this is not a mere matter of speculation that there's more than a tiny bit of evidence on but, the table. But, but, yeah, but it's for what? evidence for a beginning of the universe. Yes, well, we know that. that. Nobody oh, disagree right. with Well, that's, that's what I'm offering in this first argument, is that, the evidence. But why? Because the beginning disagree. doesn't imply a god. <laughs> it does If the first premise is true, that whatever begins to exist has a cause. It logically follows. Yeah, that, but doesn't. But, but the cause hasn't got to be gods. Well, remember, I gave a, uh, an argument for thinking that this cause is timeless, spaceless, yes, immaterial, uh, enormously powerful and personal. I think it's a computer. Well, that wouldn't, uh, computers are designed by people. I no, mean, no, this is a self-designing computer. Uh -huh. Timeless. Timeless. Well, that's a contradiction in terms. Why is it time, what's contradictory about it? A, a computer has to function, it takes Oh, time. no, this is a special computer. Uh, yeah, but it has to be logically coherent. Oh, it's logically coherent. Yes, you have to be logically coherent. Oh, no, coherent. this and, computer and besides, is amazing. No, it, it, besides, it, it would have to be, as I said, a personal being. No. In, A computer is a physical not this computer. Object. Oh well, no. Okay, see what you're doing is you're actually what you're calling a computer is really God, a non-physical, non. non it's just it's just another word if you rob it of all the attributes that make it a computer. Yok <gülüyor> ki ya. Yok canım bu, bu yorum komik bir yorum ya yani bu sadece şey amaçsızca. Ben inkar etmek zorundayımın inkarı bu. Hani ben o durumda değilim yani. Yok yok her şeyi ben... mantıma yapması gerekiyor. Ben direkt sana seni hedef alıyorum diye alma yani. Yok yok, ben ben kendime o diyorum. Şey, şey diyorum hani genel bilgilerimi bildiğim şeyleri de konuyla alakalı. Hayır, hayır, ben de kendimi hani değerlendiriyorum de burada onu demek isterim. Yani sen hmm. bana söylüyorsun ya da beni hedef alıyorsun diye söylemedim. Hmm. Kendimi değerlendiriyorum. Yani zaten eğer öyle bir şeyin inansam onun odasında makine Yaratıcı derim yani hani sonuçta makine ise bile yaratıcı kardeşim bitti <gülüyor> yani ha, o makineyi de birinin yapmış olması gerekiyor çünkü makine de yani, şey biri tarafından yapılan bir şeydir. Yani işte onlar hani bir, bir, bir basamak öteye hani o kafaları zihinleri bulandıracak biraz zaman kazanacak hani onu. Onlar namacı açık farklı onlar art niyetli yani. yaratıklar insanlar canlılar neyse işte <gülüyor> adına ne koyarsan koy. Yani o buradaki amacımız bizim sohbetimizdeki amacımız böyle bir şey değil. Hı hı. Ya buradaki amacımız aslında kimseyi ikna etmek de değil. Ya, kimseyi e, dinlen çıkarmak da değil. Sadece birbirimize neden sorun ilişkisi diye sorularımızı sorduk. Hı. Yani ama eğer ben çoklu, ev, çoklu evrenlere inanıyorsam, bunu bir makinenin yapmaya inanıyorsam tabii ki benim beş vakit namaza lazım, şu dakika çünkü kesinlikle bir yaratıcı olmak zorunda o zaman. Hmm. Ya bir makine varsa bunu yaratıyorsa e bir yaratıcı da o makineyi yapmıştır. O makineyi görmüyorsak yani bilmiyorsak da hani Big Bang zaten bir neden gereksiniyor. E, dolayısıyla yani her halükarda e, oraya çıkmak zorundasın. Yani bence sen beş vakit namaza başlamacaksın. <gülüyor> Ha, beş vakit namaz var Kur'an'da geçiyor mu? Sen daha iyi biliyorsun. Ha, geçiyor bunu. hocam. Ben senin kadar okumadım. Hı -hı. Geçiyor mu? Hı -hı. Onu okumadım. İddia edemem var yok diye. Ya şöyle direkt böyle sayı olarak değil de iman işte Arapça'da şey var hocam mesela çoğullar salat mesela namaz salateyn e, iki namaz. Salavat çok namaz. Yani bir çok namaz anlamına gelir. ala <gülüyor> Dolayısıyla bak orada mesela şey geçiyor. Salavata ve ortanca salata riayet edin diyor mesela. Şimdi bak ortanca namaz ve iki taraftaki salavat... Şimdi salavat demiş en az 3 e, olmak zorunda. 4'te orta namaz diye bir şey olmaz. Şimdi a, orta namaz dolayısıyla 2 bu tarafta 2 bu tarafta olmak zorunda ki en az. Bu, bu ayete uygun olsun. En az 5 sonucu çıkıyor. Salaten deseydi o zaman 3 olurdu. Bazıları çünkü Kur'an'da 3 vakit namaz diyor. Orada salaten diye bir ifade değil salavat diye geçtiği için. Bir de orta namaz dediği için oradan 5 sonucu çıkıyor. Tabi farklı deliller de var da benim yakın zamanda Kur'an'da gördüğüm bir e, ayetti bu. Dediğim gibi hani o konularda iddialı değilim. Okumadım çünkü hakkıyla. Hmm. Çünkü bize öğretildiği gibi Arapçasını okumaya çalıştık. İşte okuduk Arapçasını bitirdik falan filan da ne anladık? Hmm. Hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 206 Ekim 2025 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam Mustafa Birgin